Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitab-ül Hürriyet ve köleyi hürriyete kavuşturma kitabı Birinci bab Hürriyete kavuşturma ve bunun fazileti hakkında gelen şeyler babı Ve Yüce Allah'ın şu kavli O kul azap etmektir Yahut salgın, açlık gününde yakınlığı olan bir yetme yahut Toprakta sürünen bir yoksula yemek yedirmektedir. Yemek yedirmektir. El Beled suresi 13-16. ayettir. Bana Ali İbni Hüseyin, Zeynel Abidi'nin dostu olan Said İbni Mercan'a tahsis edip şöyle dedi. Ali İbni Hüseyin dedi ki, Ebu Hüseyin radiyallahu anh bana şunu söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim bir Müslüman kişiyi kölelikten azat ederse, hürriyetine kavuşturursa Allah o azat edilenin her uzvuna mukabil azat eden adamın huzurlarını ateşten azat eder. Geçen senetle Said İbni Mercahne şöyle dedi. Ben bir kere Ebu Hureyre'nin bu hadisi, hadisini dostum Ali İbni Hüseyin Zeynel Abidine götürdüm. Ali İbni Hüseyin hemen kendisine ait olan bir köleyi kastedip onu hürriyetine kavuşturdu. Halbuki vaktiyle Abdurrahman İbni Cafer İbni Ebi Talip Ali İbni Hüseyin'e bu köle mukabilinde 10 bin dirhem yahut da bin dinar vermişti. İkinci bab kölenin hangisinin hürriyete kavuşturulması daha faziletlidir. Ebu Zer radıyallahu anh şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hangi amel daha faziletlidir diye sordum. Peygamber Allah'a iman etmek ve Allah yolunda cihad eylemek buyurdu. Ben esir veya kölelerin hangisini azat etmek daha faziletlidir diye sordum. Bahaca en yüksek ve sahipleri yanında en iyi olanıdır buyurdu. Ben köle azat edemez isem diye sordum. Peygamber fakir veya ailesinden ayrı oranına yardım edersin yahut da Beceriksiz, iş bilmez bir kimseye iş yapı verirsin. Buyurdu. Ben eğer bu yardımı da yapamaz isem, dedim. Peygamber, şehrinden insanların serbest bırakırsın. Şüphesiz bu da kendi nefsine sadaka yapmakta olduğun bir sadakadır. Buyurdu. 3. Güneş tutulmasının yakıcı bir rüzgar, yakıcı rüzgarlar, zelzeleler gibi. Diğer ilahi ayetler sırasında köleleri hürriyete kavuşturmanın müstehab olması babı. Esma bintu Ebi Bekir radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güneş tutulması hadisesinde köleleri hürriyete kavuşturmayı emretti. Demiştir. Bu hadis et Eddareverdi'den o da Hişam'dan seyrediyle rivayet etmekte Ali İbn-i Medini Musa İbn-i mutabihat etmiştir. Buradaki senetle yine Esma binti Ebu Bekir anh bizler ay tutulması sırasında da köle azat etmekte emrolunduk demiştir. Dördüncü bab. Bir şahıs iki kişi arasında ortak bir köleyi azat ettiği yahut da ortaklar arasındaki bir dişi köleyi azat ettiği zaman Abdullah İdmi Ömer radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında ortak olan bir köleyi azat eder. Eğer zengin ise kölenin kıymeti tayin olunur. Sonra kölenin tamamı hürriyete kavuşturulur buyurmuştur. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir köledeki hissesini bağışlayıp azat eder ve kölenin geri kalan değerine ulaşacak derecede bir malı bulunursa, o pay için köleye adilce bir kıymet konulur da, o payını azalt eden diğer ortakların hisselerini de verir ve onun hesabına köle hürriyetine kavuşup azat olur. Şayet hissesini iki azalt edenin diğer ortakların hisselerini ödeyecek malı bulunmakla, köleden azaltlığı hissesi azat olmuştur. İbn Ümer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir köledeki payını bağışlayıp azap eder ve o kölenin bütün bedeline yetecek bir malı bulunursa, o kölenin tamamen zürriyete kavuşturulması bu zatın üzerine vaciptir. Eğer bu zatın böyle bir malı yoksa, köleye hissesini azap edenin huzurunda Kölenin adil surette kıymeti takdir olunur da o köleden bu zatın azap ettiği pay kadar azap edilmiş olur. Bize müseddet tahdis edip şöyle dedi. Bize bir şir Ubeydullah'tan tahdis etti. Müseddet zikri bu isnatla bu hadisi kısaca getirdi. Bize Hammad Eyyub'den o da Nafi'den o da i̇bn Ömer radiyallahu anh'dan etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir memlufteki kendi payını yahut bir abddeki kendi hissesini bağışlayıp azat eder ve kendisinin de bu kölenin adil suretle tayin edilecek kıymetine ulaşacak kadar malı varsa bu köle hürriyete kavuşmuştur buyurmuştur. Nafi dedi ki eğer bu zatın böyle bir malı yoksa artık o köleden bu kişinin azatlığı hissesi azat olur. Eyüp Es-Sahtiyani bu mantığın hükmü Nafi'nin kendinden söylediği bir şey midir? Yahut da hadise dahil bir şey midir bilmiyorum dedi. Bize Musa İbni Ukbet tahsis edip şöyle dedi. Bana Nafi İbni Ömer radıyallahu anh'dan haber verdi ki İbni Ömer ortaklar arasında ortak bulunacak erkek köle yahut kadın köle hakkında fetva verildi de şöyle derdi. Ortaklardan biri köleden olan kendi payını azat ederse bu kölenin tamamen azat edilmesi şu takdirde onun üzerine vacip olmuştur. Şöyle ki bu azat edenin ortakların hisselerine yetecek kadar malı bulunduğu zaman bu azat edenin malından adil surette bir kıymet takdiri yapılır. Böyle yani diğerlerinin paylara hesap ve tayin olunur da. Diğer ortakların payları kendilerine ödenir ve hürriyete kavuşturulan kölenin yolu boşaltılır. İbn-i Ömer bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere haber veriyordu. Bu hadisi Elleis İbn-i Sa'd, İbn-i Ebi Zib, Magazi sahibi, Muhammed i̇bn İshak, Cüveyriye i̇bn Esma, Yahya İbn-i İsmail İbn-i Umeyye, de Nafi'den o da İbni Ömer'den o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere muhtasar olarak rivayet etmişlerdir. Beşinci bab Bir şahıs kendi malı olmadığı halde bir köledeki hissesini bağışlayıp azap ederse bu köle hürriyeti satıp alma aktında olduğu gibi kendisine meşakkat verilmeksizin çalıştırılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim bir köleden bir hisse bağışlayıp azat ederse buyurdu. Bize sahip İbn-i kata Katadeden, o da Elnadır İbn-i o da Bişir İbn-i Nehikim'den, o da Ebu Hureyre'den radıyallahu anh tahtis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir memlikteki bir payı yahut hisseyi bağışlayıp azalt eder ve kendine ait bir malı da bulunursa, diğer hisseleri o şahıs kendi malından ödemek yoluyla bu kölenin kölelikten tamamıyla kurtulması bu kimse üzerine vacittir. Şayet bu hissesini bağışlayanın malı yoksa, kölenin adil surette kıymeti takdir olunur ve diğer ortağın hissesini kazanması için üzerine meşakkat olmayacak şekilde Çalıştırılır. Bu hadisi Katade'den rivayet etmesine Said İbni Ebu Arıbeye, Haccaç İbni Haccaç, Eban İbni Yezik Musa İbni Halef mutabak etmişlerdir. Bu hadisi Şube İbni Haccaç kısaltmıştır. Altıncı bab Kul azap etmek, kadın boşamak ve benzeri işlerde yanılma ve unutmanın hükmü babı. Kula hürriyet verme ancak yüce Allah'ın rızası için olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her bir kimsenin niyet ettiği ne ise eline geçecek de ancak eline geçecek olan da budur buyurmuştur. Unutan ve yanılan kimseler için hiçbir niyet yoktur. Ebu Hüreyya radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah benim sebebimle ümmetin fethlerinin gönüllerini sessizce konuşup düşündüğü yaramaz hatıraları kul olanları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir buyurdu. al İbn İbni Vakkas el-Leysi şöyle demiştir. Ben Ümer İbn Hattab radıyallahu anh'tan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin kıymeti ancak niyete göredir. Herkesin niyet ettiği ise eline geçecek olan odur. Her kimin hicreti de Allah'a ve Resulüne yönelik ise hicreti Allah'a ve Resulüne varcıdır. Artık nail olacağı bir dünya veya evleneceği bir kadından dolayı hicret etmiş kimsenin hicreti Allah'ın ve Resulü uzasına değil hicretinin sebebi olan şeye varcıdır. 7. Bak Bir adam kendi kölesi için onu hürriyete kavuşturmaya niyet ederek o Allah için hürdür dediği zaman bu sahihtir. Ve hürriyete kavuşturmak da şahit getirme. Ebu Hureyre kölesiyle beraber İslam'a girmek isteyerek Yemen'den Medine'ye yönelip gelen bu iki yolcudan biri, biri yolu şaşırıp birbirinden ayrı düşmüştü. Bundan sonra günün birinde Ebu Hureyre peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde oturduğu sırada köle çıka geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen ya Ebu Hureyre şu kölemdir sana gelmiştir buyurdu. Ebu Hureyre ya Resulallah ben de senin şahit yapıyorum ki o köle muhakkak Allah için huzur dedi ve Medine'ye ulaştığı vakti söylerken şu beyti inşaat etti. Ya leyleten min tulihaven amaha ala enha min taratil ey sefer gecesi uzunluğundan yorgunluk ve meşakkatından Allah'a sığınırım ma mafi bu meşakkatli uzun gece küfür yurdundan beni kurtarmıştır Ebu Hurayra radiyallahu anhu şöyle demiştir Ben İslam'a girmek isteyerek Medine'ye peygamberin huzuruna geldiğim zaman yolda söylediğim şu şiiri inşa ettim. Ya leyleten min tu'liha ve enâ'iha alâ enneha min dâretil kufri necceti. Ebu Hureyre dedi ki bana ait olan bir köle yolda benden kaçmıştı. Ebu Hureyre dedi ki peygamberin huzuruna geldiğim zaman onunla İslam üzerine beyatlaştım. Ben peygamberin yanında Bulunduğum sırada ansızın bir köle çıka geldi. Resulullah hemen bana hitaben Ya Ebu Hureyre şu senin kölendir buyurdu. Ben de o Allah'ın rızası için hürdür dedim ve o köleyi azat eyledim. Ebu Abdullah El Buhari dedi ki Ebu Kureyb Ebu Usame'den yaptığı rivayetinde o Allah rızası için dedi de hürdür sözünü söylemedi. Bize İbrahim İbni Hümeyd İsmail'den o da Kays'tan tahdis etti. O şöyle demiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh İslam'a girmek isteyerek kölesiyle birlikte Medine'ye yönelip gelirken bu iki yolcudan her biri yolu şaşırıp kendi yol arkadaşlığından ayrı düştü. Hadisin gerisi yukarıda geçen lafız iledir. Sonunda da muhakkak ben seni şahit yapıyorum ki o köle Allah içindir. Demiştir. 8. Çocuk alır Anasının hükmü babı. Ebu Hüreyya Radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere şunu söyledi. Köle kadının kendi efendisini doğurması kıyamet alametlerindendir. Ayşe Radıyallahu anh şöyle demiştir. Utbe İbni Ebi Vakkas, kardeşi Saad İbni Ebi Vakkas'a anın cariyesinin oğlu Abdurrahman'ı kendisine almasını vasiyet etmiş ve Utbe o çocuk benim oğlumdur demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih zamanı Mekke'ye gelince Sa'd ibn Ebi Vakkas Zem'a'nın cariyesinin oğlunu yakaladı ve onu Resulullah'a getirdi. Beraberinde Sevde'nin erkek kardeşi Ab ibn Zemayda getirdi. Sa'd Ya Resulullah bu kardeşim Utbe'nin oğludur. O bana bu çocuğun kendi oğlu olduğuna ahit vermiştir dedi. Bunun üzerine Abd-i i̇bn İb da Ya Resulallah bu çocuk benim kardeşimdir. Babam Zem'a'nın cariyesinin oğludur. Onun döşeği üzerinde kendi cariyesinden doğmuştur. Resulullah Zem'a'nın cariyesinin oğluna baktı. Gördü ki o çocuk Utbe'ye insanların en çok benzeyenidir. Akabinde Resulullah o çocuk kendi babasının döşeği üzerinde doğduğu için ya Abdülzem'a bu Abdülrahman senin kardeşindir buyurdu. Sonra da Resulullah nesebi dava konusu olan bu çocuğun yüce utbeye benzediğini gördüğünden ya Sevdat İbn-i sen bundan sonra bu Abdurrahman'dan perdelen buyurdu. Sevde o zaman peygamberin idi. 9. bab Hürriyeti sahibinin ölümüne bağlanmış müdebber kölenin satılıp alınması babı. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz ensar cemaatinden bir adam kendisine ait olan bir köleyi ben öldük, öldükten sonra hürsün deyip müdebber olarak azat etmişti. Sonra bu zat fakir düştü ve kölenin bedeline muhtaç oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o köleyi çağırdı. Akabinde o köleyi Nuhaym idni Abdullah satın aldı. Peygamber bu parayı o muhtaç sahabiye verdi. Cabir bu köle birinci yılda öldü demiştir. Onun cevap Velanın azat edenin azat edilene mirasçı olma hakkının satılması ve hibe edilmesinin hükmü babı. Bana Abdullah İbn-i haber verip şöyle dedi. Ben İbn-i Umer anh'dan işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velanın alınıp satılmasını ve hibe edilmesini nehyetti diyordu. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Berile'yi satın aldım. Eski sahipleri onun velasını kendilerine ait olmasını şartını ileri sürdüler. Ben bunu peygambere zikrettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen Belire'yi satın alıp azat et. Çünkü vela basılıp damgalanmış gümüş parayı verene aittir buyurdu. Ben de Belire'yi azat ettim. Akabinde peygamber Belire'yi çağırdı da onu henüz köle bulunan kocası Mugis'ten muhayyer kıldı. Belir'e bu muhayyer kılınması üzerine eğer kocam bana şöyle şöyle verse bile ben onun yanında sabit olmazdım dedi de kendi nefsini tercih etti. 11. Bab. Bir adamın kardeşi yahut amcası müşrik bulunup da esir alındığı zaman fidye verilip esirlikten kurtarılır mı? Ve Enes dedi ki El- Abbas peygambere bu maldan bana da ver. Çünkü ben kendim içinde Akil içinde fiye vermiştim dedi. Buhari şöyle dedi. Ali İbni Ebi Talip de kardeşi Akil'den ve amcası Abbas'tan elde etmiş olduğu bu ganimetin içinde bir nasibi vardı. Enes Radiyallahu Anh şöyle tahsis etmiştir. Ensardan bir takım kimseler Resulullah'tan izin istediler ve bize izin ver de, Kardeşimizin oğlu Abbas lehine kendini esirlikten kurtaracak olan fidyesini ona terk edelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun fidyesinden bir tek dirhemi de terk etmeyeceksiniz buyurdu. 12 Müşrikim azalt edilmesinin hükmü babı Hişam şöyle dedi bana babam Urbeti Uzubeyir şöyle haber verdi Hakim İbni Hizam radıyallahu anh cahiliyet zamanında 100 tane köze, köle azatlamış ve 100 tane kurbanlık deve sevk etmişti. Müslüman olunca da Haç mevsiminde 100 tane kurbanlık deve sevk etmiş ve 100 tane köle azat eylemiştir. Hakim söyledi ki ben Resulullah'a doğru şöyle dedim Ya Resulullah bir takım şeyler hakkında Zeyni bana söyler misin? Ben cahiliyet devrinin sadaka, köle azat etme gibi bir takım işler yapıyor ve bunlarla taahhüt ediyordum. Yani bunlarla insanlara hayır ve iyilik yapmayı, Allah'a da yakınlık kazanmayı istiyordum. Bunlarda benim için bir ecir sevap var mıdır dedim. Hakim dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen senin lehine geçmiş olan hayırlar üzerine Müslüman oldun buyurdun. 13. Arap'tan esir alarak köleyi malik olup da köleye malik olup da bunu hibe eden, satan, onunla cinsi münasebet yapan, fidyesini veren ve çoluk çocuğu esir alan kimse babı. Ve Yüce Allah'ın şu kavli. Allah şöyle bir mesel getirdi. Hiçbir şeye gücü yetmeyen memluk bir kul, bir de hür bir zat ki kendisine Tarafımızdan güzel bir nızık, rızık nasip etmişiz de o bunu gizli aşikar harcayıp duruyor. Bunlar hiç musabi olurlar mı? Bütün hamd Allah'ındır. Hayır onların çoğu bilmez. Nahl suresi 75. ayet. i̇bn Şihab şöyle demiştir. Urve şöyle zikretti. Mervan i̇bn Hakem ile El-Müsver i̇bn Mahrem'e Zuhriye şöyle haber vermişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn seferinde kendisine hevazım heyeti geldiği ve onlardan mallarını esirlerini geri vermesini istedikleri zaman ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Şüphesiz benim beraberimde şu görmekte olduğunuz insanlar vardır. Bana sözün en sevimlisi en doğrusudur. Şimdi siz iki taifenin birini te tercih ediniz. Yamalı ya esirlerinizi. Ben onların temsilci heyeti gelir diye esirlerin takdimini, taksimini geri bırakmış idim. Ve Peygamber Taif'ten Cilâmiye döndüğü zaman on bu kadar gece Havazın heyetinin gelmesini beklemişti. Havazın heyetine Peygamberin Onlara ancak iki şıktan birini geri vereceğini vereceği apacık belli olunca onlar biz esirlerimizin geri verilmesi şıkkını seçiyoruz dediler. Bunun üzerine Peygamber insanların içinde ayağa kalktı. Akabinde Allah'a layık olduğu Kemal sıfatlarıyla öldü. Sonra ama bazı sözün bundan sonrası hitap faslını söyleyerek şu hutbeyi yaptı. Sahabe şu hevazin heyeti kardeşlerimiz tevbe ediciler olarak bize geldiler. Ben de hısımlarının payı olan esirleri kendilerine geri vermemi uygun gördüm. Sizden her kim esirlerini bu suretle karşılıksız vererek kardeşlerinizin gönlünü hoş etmeyi severse bunu yapsın. Sizden her kimde kendi hissesi üzerine bağlı kalmak Karşınıksız vermek arzu ederse bu bedeli biz ona Allah'ın bize ihsan edeceği ilk kalimet malından veririz. Bu kanaatte de böyle yapsın buyurdu. Bunun üzerine halk hep birden peygamberin hatırı için Hevaz'ın reislerine esirlerini vermekle memnun oluruz dediler. Peygamber şimdi biz sizden esirlerini vermeye razı olan kimseleri rızası olmayanlardan bilip ayı edemiyoruz. Haydi siz gidin de muhafakat emrinizi, iş bilir rakipleriniz bize yükselsinler buyurdu. <gülüyor> İnsanlar yerlerine döndüler. kabilelerin iş bilir arifleri, kabirlileri halkıyla konuştular. Sonra peygamberin yanına dönüp her biri kavminin esirleri geri vermekten memnun olduklarını ve peygambere bu iş için izin verdiklerini haber verdiler. Ez-Zuhri, Havazin esirlerinden bize ulaşan işte budur demiştir ve Enes şöyle dedi Abbas Peygamber'e hitaben ben kendim için fidye verdim, akim içinde fidye verdim demiştir. Bize i̇bn Al haberi şöyle dedi, ben Nafi'ye mektup yazdım. O da bana şunu yazdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi basmak isteyen Salık oğulları üzerine gece baskını yaptı. Onlar gafil bulunuyorlardı. Yaylım hayvanları da su başlarında sulanıyordu. Peygamber onların kıtala girişlerini öldürdü. Zürriyetlerini esir etti. Peygamber o gün Cüveyriye'ye de nail oldu. Nafi mektubunda bu hadisi bana Abdullah İbni Ömer tahdis etti. Kendisi de bu idi dedi. Abdullah Ibn Muhayriz şöyle dedi. Ben Ebu Said el-Hudri'yi radıyallahu anh gördüm de kendisine aclı yani cinsi yaklaşmadan Meni dışarıya akıtmanın dini hükmünü sordum. O da şöyle dedi. Biz Resulullah'ın mayetinde Mustalik oğulları kazasına çıktık. Sonunda bizlere Arap esirlerden birer esir düştü. Bu sırada kadınlara çok iştaha ve arzu hissetmiştik. Bekarlık bizlerde de şiddetli olmuştu. Çocuk olup da satışa mani olmasın diye cinsi yaş, yaklaşmada azil yapmak istiyorduk. Ve azilin hükmünü Resulullah'tan sorduk. Resulullah azli yapmamanız sizin üzerinize bir beis değildir. Kıyamet gününe kadar ilahi ilimden var olacağı mukadder olun her insan muhakkak var olacaktır buyurdu. Burada iki sebeple gelen hadise Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben'i temim kabilesi hakkında Resulullah'tan şu üç sözü söylerken işittiğim zaman beni ben'i temim kabilesi sevmekte devam ediyordum. A. Resulullah temimliler ümmetimin zekatla karşı en şiddetli olan bir sınıfıdır buyuruyordu. B. Temimin zekat malları gelmişti. Bunun üzerine Resulullah bu mallar karnımızın sadakalarıdır buyurdu. C. Ayşe'nin yanında Benû Temim kabilesinden esir bir kadın vardı. Resulullah Ayşe'ye bu eski kadını azad et çünkü o İsmail neslindendir buyurdu. 14. Çariyesini güzel edeplendiren ve ona ilim öğreten kimsenin fazileti babı. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisi köle bir kıza malik olup da onun ihtiyacını İhtiyaçlarına harcama yapan diğer bir rivayetle ona ilim öğreten ona ihsan edip güzelleştiren, sonra da onu hürriyete kavuşturan onunla evrilen kimsenin iki vardır 15. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellemin, köleler sizin kardeşlerinizdir. Onun için onlarla yemekte olduğumuz yemeklerden yediriniz kavli babı. Bize yüce Allah'ın bir de yüce Allah'ın şu kavli. Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşlara, yolda kalmışa, sahinizin malik olduğu kimselere memluluklarınızı iyilik edin. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. En Nisa suresi 36. ayet. Ebu Abdullah Buhari şöyle dedi. Zil Kurba yakın, vergucunup yabancı el e, carucunup yani yolculuktaki arkadaş demektir. Bize Vatıl el Ertap kahplesi edip şöyle dedi: Ben el Mamur iknısı veidden içtim. Şöyle dedi: Ben Ebu Zer el gıfari radıyallahu anhu rebeze de kendi üzerinde bir kule kölesinin üzerinde de bir kule olduğu halde gördüm. Ebu Zer'e kömesine ve kendi elbisesinden giydirmesini sorduk. Ebu Zer şöyle dedi. Ben bir kere bir adamla sövüştüm. Onu anasından dolayı ayıpladım. O da beni peygambere şikayet etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana sen onun anasından dolayı ayıpladın mı buyurdu. Ve sonra da şunları söyledi. Şüphesiz sizin kardeşleriniz sizin hizmetçilerinizdir. Allah onları sizin ellerinizle altına yani mülk ve kudretinizin altına koymuştur. Her kimin eli altında kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin ve onlara güçleri yetmeyecek zahmetli işler yüklemeyiniz. Şayet onlara zahmet verecek işler yüklerseniz onlara yardım ediniz. 16. Rabbinin ibadetini güzel yaptığı efendisine de doğru ve iyi iş yaptığı zaman böyle kölenin ecri babı. İbn-i Ömer radiyallahu anh söyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem köle efendisine doğru iyi iş yaptığı ve Rabbinin ibadetini güzel yerine getirdiği zaman bu köle için iki ecir vardır buyurdu. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimin kendine ait bir köle kadını olur da o bu köle kadını eğitir, eğitimini güzel yapar, ona onu hürriyete kavuşturur, onunla evlenirse işte böyle kimsenin iki ecir vardır. Hem Allah'ın hakkını hem de efendilerinin hakkını eda edip yerine getiren herhangi bir köle içinde iki ecil vardır. Ez-Zuhri şöyle demiştir. Ben Said İbn-i işittim. Şöyle diyordu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Salih olan memluk kul için iki ecir vardır. Ebu Hureyre şöyle dedi. Nefsimde ol elinde olan nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer Allah yolunda cihat etmek, hat yapmak ve anama itaat iyilik etmek olmasaydı muhakkak köle olduğum halde ölmemi arzu ederdim. Ebu Hüleyi radıyallahu anh şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimin ibadetini güzel yapmakta ve kendisi için iyilik doğrulukla iş yapmakta olan her birinize ne mutlu buyurdu. O yedi köleye karşı büyüklenmenin kerihliği ve insanın kendi kölesine kulum cariyem demesinin hükmü. Yüce Allah şöyle buyurdu. İçimizden bekarları ve kölenenlerinden cariyelerinden salih olanları evlendirin. Nur suresi 32. ayet. Keza şöyle buyurdu. Hiçbir şeye gücü yetmeyen memluk bir kul. Daha suresi 75. Kapının yanında kadının efendisine rast geldiler. Yusuf suresi 25. ayet. Sizden kim hürre ve Müslüman kadınları nikahla alacak bir bolluğa güç yetiştiremezse o halde sağ ellerinin malik olduğu mümin cariyelerinizden alsın. Nisa suresi 25. ayet. Bu ikisinden de kurtulacağını bildiği kimseye beni Efendimin yanında al dedi. Yusuf suresi 42. ayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn Muaz için Ensar'a Efendimiz'e ayağa kalkın buyurdu. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin seydiniz ya da efendiniz kimdir? Yani Seleme oğulları demiştir. Abdullah ibn Ömer anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul efendisine iyilik ve doğrulukla hizmet eder. Rabbinin ibadetini de güzel yaptığı zaman onun eczmi iki kat olur. Ebu Musa radıyallahu Aleyhi Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurmuştur. Rabbinin ibadetini güzel yapmaktadır ve üzerine hak ve nasihat saat vazifesi bulunan efendisine bu vazifesini tam yerine getirmekte bulunan kölenin de iki etri vardır. Bize Mamer İbn-i Raşid hem İbn-i Münebbihten haber verdi ki o Ebu Hureyli'yi Peygamberden hadis söylerken işitmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizin herhangi biriniz kölesine Rabbini doyur, Rabbine abdest saldır, Rabbine su içir diye hitap etmesin. Köle de efendim veli nimetim desin. Yine size herhangi bir herhangi biriniz sizden herhangi biriniz kölesine kulum cariem demesin. Fakat yiğidim, kızım, oğlum diye hitap etsin. İbn-i Ömer radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim köleden olan payını azap eder ve kendisinin kölenin kıymetine ulaşacak derecede malı da varsa kölenin adil surette kıymeti tayin olunur da köle onun malından hürriyete kavuşturulur. Şayet azap edenin malı yoksa köleden azalt ettiği hissesini azalt etmiş olur. Bana Nafi Abdullah İbni Ümer radiyallahu anh'dan tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her birerleriniz birer çobandır ve altındaki altındakilerden sorumludur. İnsanlar üzerinde bulunan devlet başkanı da bir çobandır. O da idaresinde bulunan insanlardan sorumludur. Erkek insanda ev halkı üzerinde bir çobandır. O da ev halkından sorumludur. Kadın da kocasının evi ve çocukları üzerinde bir çobandır. O da bunlardan sorumludur. Hizmetçi kul da efendisinin malı üzerinde bir çobandır. O da bunlardan sorumludur. Dikkat edin. Ve her biriniz çoban ve her biriniz kendi eli ve idaresi altındakilerden sorumludur. Ez Zuhri şöyle dedi. Bana Ubeydullah tahsis edip şöyle dedi. Ben Ebu Hüreyre'den ve Zeyn İbn Halid'den işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir cariye zina ettiği zaman onu kamçılayın. Sonra yine zina ettiğinde onu yine kamçılayın. Sonra yine zina ettiğinde onu yine kamçılama cüzdü uygulayın. Üçüncüde yahut dördüncüde cariyeyi kıldan örülmüş bir it bahasıyla da olsa satılırsın. 18. bak Bir şansa hizmetçisi yemeğini getirdiği zaman onun da yemesi için beraberinde otursun. Ebu Hüreyya radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisini söylemiştir. Sizden biriniz birinize hizmetçi yemeğini getirdiği zaman eğer e, hizmetçi beraberinde oturmazsa efendi hizmetçisine bir yahut iki lokma veya bir yahut iki çiğnem sulsun. Çünkü o yemeğin yapılıp yapılmaması işini bu hizmetçi üzerine almıştır. 19. Mal Köle efendisinin malından bir çobandır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malı efendiye nispet etti. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştir. Her biriniz birer bile çobandır ve elinizin altındakileri layıkıyla korunmasından sorumludur. Devlet başkanı da bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Erkek de ailesi içinde bir çobandır. O idaresinde olanlardan sorumludur. Kadın da kocasının evinde bir çobandır. O da idaresi altındakini iyi korumakla sorumludur. Hizmetçi de efendisinin malından bir çobandır. O da elinin altındakileri emanetlerden sorumludur i̇bn Ömer dedi ki ben bunları peygamberden işittim. Bir de peygamberin şöyle buyurduğunu zannediyorum. İnsan babasına ait malda da bir çobandır ve elinin altındakilerden sorumludur. Böylece her birerlerini çoban ve her birerlerinin güttüklerinden sorumludur. 20. Bab İnsan köleyi dövdüğünde yüzüne vurmaktan sakınsın. Burada ayrı ayrı iki senetle Ebu Hureyre'den getirilen bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz icabı halinde dövdüğü zaman yüze vurmaktan sakınsın buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle kitab-ı mukatep hürriyetini satın alma yanlışması yapılmış olan köle kitabı. Birinci bab Hürriyetini satın alma yanlışması yapılmış olan kölesini kölesine zina iftirası yapan kimsenin günahı babı. İki. Hürriyetini satın alma yanlışması yapılmış olan köle onun her sene içinde ödenecek miktar ve vazife olarak ödeme vakitleri veya taksitleri babı ve Allah'ın şu kalbi babı. Ellerinizin malik olduğu köle ve cariyelerden mukatebe isteyenleri eğer onlar, onlarda bir hayır biliyorsanız, kitabete kesin. Onlara Allah'ın size verdiği maldan verin. Nur suresi 33. ayet. Ve Rauh İbni Cüreyf'den söyledi. O şöyle demiştir. Ben Atâ İbni Rebâh'a kölem benden kitabet istediğinde, onun malı olduğunu bilirsem, onunla hürriyet satıl alma, yanlışması yapmaklığın bana vacip midir? Dedim. Ata ben bu vacipten başka görmüyorum. Bunu vacipten başka görmüyorum dedi. Ve Amr İbni Dinar da ben ataya, sen bu görüşü bir kimseden mi rivayet ediyorsun dedim. Ata hayır dedi. İbni Cüreci dedi ki, sonra bana ata haber verdi ki, ona Musa İbni Enes şöyle haber vermiştir. Sirin Enes İbni Malik'ten hürriyet satın alma yazışması yapmasını istedi. Halbuki Sirin'in malı çoktur. Enes yazışma yapmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Sirin Ömer İbni Hattab'a gitti de Enes'in kabul etmeyişini onlara söyledi. Ömer Enes'e Silin'le hürriyetini satın alması yazışması yap emrini verdi. Enes yine çekindi. Bunun üzerine Ömer Enes'e hırbaçla vurdu ve eğer onlar da bir hayır biliyorsanız kitabe kesin. Nur Suresi 33. ayetini okudu. Akabinde Enes silin ile hürriyet satılınma mukavellesini yazdı. Ve elleiz şöyle dedi. Bana Yunus İbni Şihab'dan taktis etti. O şöyle demiştir. Urve şöyle dedi. Ayşe şöyle dedi. Berile kitabet bedeli hakkında yardım istemek için Ayşe'ye geldi. Berile'nin üzerinde 5 sene içinde taksitlere ayrılmış 5 ukiye borç vardı. Ayşe bu hususta ağzı duyarak Berile'ye reini bana haber verdi. Ben senin sahiplerine bu 5 ukiye'yi bir defada saysam sahiplerin seni satarlar mı? Ve velalık hakkını bana ait olmak üzere seni azap edeyim dedi. Beni ve sahiplerine gitti ve bu teklifi onlara aral etti. Onlar hayır seni satmayın ancak vela bize ait olursa satmayı kabul ederiz dediler. Ayşe dedi ki ya Resulallah huzuruna girdim ve onların dediğini kendisine söyledim. Resulallah Ayşe'ye sen beri ve satın al ve hürriyete kavuştur. Şüphesiz vela hakkı ancak hürriyete kavuşturulandır. Sonra Rasulullah müteyapmak üzere ayağa kalktı ve Allah ham ve ölü yaptıktan sonra şöyle dedi: Bir takım adamlara ne oluyor ki Allah'ın kitabında olmayan bir takım şartlar ileri sürüyorlar. Her kim Allah'ın kitabından bulunmayan bir şart Varsa o şart batıldır, hükümsüzdür. Allah'ın şartı ve kanunu buna haklı ve daha kuvvetlidir. 3. Nukatem'in şartlarından caiz olanlar ve Allah'ın kitabında olmayan bir şartı şart kılar kimse bağlı. Ve bu babdan i̇bn Ömer'in peygamberden hadisi vardır. Bize El-Leis İbn-i Şihab, o, o da urmeden tahsis etti. Urve'ye Ayşe şöyle haber vermiştir. Beni ve kitabet bedeli hakkında yardım istemek için Ayşe'ye gelmişti. Beni